dergi. 95.0 açık radyodasınız ve açık dergi programına dinliyorsunuz. 23 Kasım tarihli yayınımızda Aslı Uludağ ve Kerem Ozan bayraklarla birlikteyiz. Birlikte tasarrufdıktırım ve Marmara Kültürleri anın etkinlikleri çerçevesinde üretilen bir kart oyununu konuşacağız. Marmara ismini taşıyan bir oyun bu. Hızla değişen Marmara Denizinde takım stratezi yaparak ekolojik sorunlara çözümler geliştiren bir masa oyunu, Hayli heyecanlı ve ilginç bir konu. Evet, Aslı Bulda ve Kerem Ozan Bayraktar da zoomda buluştuk. Bu arada merhaba, hoş geldiniz Açık Radyo'ya. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk. Evet, geçtiğimiz günlerde. Postane ev sahipliğinde bu oyunun ilk defa denendiği bir organizasyon da oldu ilk defa tanıtıldı daha doğrusu bir etkinlikte gerçekleşti ben de çok istesem de oyunu deneyimlemeye bir şekilde bunu becerememiştim o yüzden çok canlı izlenimlerim yok hayli ilginç olabilecek masa oyunu gibi bir konuyu epey böyle formal sorularla anlamaya çalışacağım o yüzden şimdiden kusura bakmayın ve mümkün olduğu kadar da tabii ki benim bu formelliğimi bozarsanız çok sevinirim ee, az evvel de söylediğim gibi değişen Marmara Denizi'nde hızla değişen Marmara Denizi'nde hatta e, belli bir stratejiyle ekolojik sorunları çözümler e, üretme e, amacıyla üretilmiş bir e, oyundan bahsediyoruz. Bize temel yapısı ve işleyişini anlatmanızı rica edeceğim öncelikle kaba bir girizgah olarak. Evet e, oyun e, 4 kişiyle oynanıyor. E, fix bir oyuncu sayısı var. Ee, ve de oyunun e, masası ya yani, masada oynanan bir oyun. Hı hı. E, oyun tahtası değişken bir tahta. E, 25 tane mekan kartından oluşan ve sürekli e, oyun ilerledikçe değişen, dönüşen e, habitatları aslında sembolize eden bir tahta. Bunun üzerinde bu 4 karakter Marmara Denizi'ne özgü karakterler bunlar. 8 karakterden seçilmiş 4 karakter. Hı hı haritada o tahtada sıkışmadan e, çünkü sıkışınca ölüyorlar. Hı hı. E, belli başlı bölgeleri kitleyerek e, ya da kurtararak ya da e, oraları sabitleyerek diyebiliriz. E, oyunu kazanmaya çalışıyorlar oyun toplu olarak kazanılıyor ya da toplu olarak kay kaybediliyor. E, böyle. Genel olarak. Evet, bu kısmı hali ilginç aslında. Toplu e, kaybetmek ya da kazanmak gibi iki seçeneğin olması genel olarak bilinen oyunlara da ters düşüyor diye, diyebilir miyiz acaba? Evet yani tabii bu... oyunun. Kerem. Var evet var aslında e, kolektif kolektif olarak oynanan oyunlar var ama miktar olarak azlar. Yani oyun kültürü genelde tek bir karakterin e, herkesi yok etmesi ya da sömürmesi üstünden oluyor. Yani popüler oyunların birçoğu bu şekilde ama bu tarz kolektif oyunlara rastladık. Hatta onların birçoğundan e, ilham da aldık. E, çeşitli oyunları inceleyerek bunu yaparken. Çünkü bizim e, daha önce kart oyunu yapmadık bir deneyimimiz yok. İlk Hı -hı. kez giriştiğimiz bir şey olduğu için. Hı -hı. O sırada kolektif oyunlara rastladık baya. Evet. Var mı aklınızda bu... kalanlar? Buyurun lütfen hasta. Bu kolektifliğin asıl önemli olan kısmı yani bu şekilde ilerlememizin sebebi oyunun aslında merkezinde yatan e, bir şeye dayanıyor. Bu da hani ekolojik düşünmek, ekolojik kararlar vermek üzerine kurulu e, bir oyun bu. Hı hı. Ve bu toplu kazanma kaybetme bunun bir parçası. Yani bir kahraman üzerinden bir hikayenin anlatılmaması ya da bir kahramanın e, oyunu kazanması değil de toplu olarak nasıl kararlar verebiliriz? Herkesin, bütün karakterlerin oyunda hareket kabiliyetini sağlayacak, sürekliliğini sağlayacak strateji nasıl toplu olarak gerçekleştirebiliriz? Bu yüzden tercih ettik bunu. Evet. Oyun, oyunun genelinde zaten böyle bir çoğulcu bir yapı var. Sadece karakterlerin birbiriyle ilişkisi değil, oyunun haritası da bir. Bütün pozisyonumuzu belirlediği için yani bir yerde bir şey olduğunda e, mutlaka başka bir yerde de onun etkisi oluyor. Bu tabii yakınlığa göre değişiyor bu etki yani bir şeyin bir olayın yakında olmasıyla biraz uzakta olması Hı -hı. farklı etkiler doğuruyor. Ama bu zaten bizim e, oyunla, oyuncuya biraz vermeyi amaçladığımız e, biraz oraya pedagojik yaklaşıyoruz sanırım. Hı -hı. Yani çevreyi böyle bir siyah beyaz düşünce içinde değil de daha karmaşık bir ağ olarak Hı -hı. tek bir merkezden değil birçok noktadan Hı -hı. yaklaşarak düşünmemiz gerektiğini zaten onu oynayarak hissediyorsunuz. Bunu hani anlatmamıza da pek gerek kalmıyor. Oyunun içinde bu durum fark ediliyor. Hı -hı. O anlamda aslında istediğimiz sonucu veriyor oyun. Evet aslında çok önemli bir ayrım yaptı. Aslında ekolojik düşünmek dedi. E, bu toplantıda da vurguladığınız bir meseleydi sonrasında bültenlerden takip edebildiğim e, kadarıyla. Yani kendini ekolojik konu edinen bir oyundan bahsetmiyoruz. E, ama oyuncuların ekolojik düşünmeye yaklaştığı ya da adapte olarak oynayabildikleri bir oyun diye anlıyorum. Ben bunu ne kadar yaklaşıyor meselenin kendisine böyle tarif edince. Evet doğru yani burada oyunda zaten oyunu anlatırken özellikle altını çizmek istediğimiz şey... Evet oyunun adı Marmara ve evet Marmara Denizi'nin e, spesifik habitatlarını ele alıyoruz, spesifik canlılarını ele alıyoruz. Hı hı. Fakat o oyunun asıl amacı Marmara'yı haritalamak e, değil, yani böyle mimari bir haritalama hı hı. E, şeyinden bahsetmiyoruz. Asıl amaç burada oyuncuların kendi doğaya yaklaşımlarını, e, bununla yüzleşmelerini sağlamak. Ee, çeşitli olaylar doğa olayları, çevre olayları Hı -hı. E, gerçekleştiğinde nasıl kararlar veriyoruz nasıl tercihler veriyoruz ve oyunda bununla ilk başta yüzleşiyorsunuz Hı -hı. ondan sonra da oyunda da e, bunun üzerinden kazanıyorsunuz ya da kaybediyorsunuz bu şey gibi mesela hem yani bu dedik ya zaten toplu kazanılan ya da kaybedilen Hı -hı. bir oyun ama aynı zamanda şöyle bir yanı da var ee, evet oyunun bir amacı var bir kazanma şekli var fakat o amaç uğruna hani dümdüz bir e, rotada e, ilerlerseniz eğer oyunda hı hı. E, işte şunu yapacağım, buna ulaşmak için bunu bunu bunu yapmam lazım diye düz bir rotada ilerlerseniz o zaman da kaybediyorsunuz. Çünkü o zaman da bir amaç üzerinden hareket etme şekli var. Bizim oyunda e, altını çizdiğimiz şey evet bir amaç var. Fakat yavaş yavaş o amaca doğru hani haritanın Değişen dönüşen hallerine e, hassas bir şekilde onla cevap vererek zaman zaman amacı rafa kaldırıp başka şeylerle ilgilenip mesela diyelim bir karakter zor duruma düştü ona gidip yardım edip ondan sonra amaca geri dönmek gibi daha e, salınarak hareket etmeniz gerekiyor oyunda mesela. Evet aslında ilişkilerin e, öne çıktığı çıkması galiba buna sebep oluyor diyebiliriz. Hem tırnak içinde çevreyle kurulan ilişki yani sürekli değişimleri gözlemlemek hem de aslında etrafımız ve çevremizde olup bitenlerle de ilişki kurmadan bu oyunu oynamak çok mümkün değil anladığım kadarıyla. Evet değil. Ee, zaten aslında bir düşünce modelini ortaya koymak istiyoruz biz. Yani Sonuçta bu bir oyun veya bir yani çevre meselelerine dair Hı -hı. E, pratik pratik bir çözüm içermesini beklemiyoruz. Ama Hı -hı. çevreyi nasıl düşüneceğimize dair bir alışa geldik. Popüler söylemin dışında bizim başka çalışmalarımızda da çok var olan bir aslında bir çerçeveyi Hı -hı. E, oynayarak hissettirmek istiyoruz. Hı -hı. Aslında bu, tam buradan devam etmek istiyorum Kerem ya da ekleyeceğim bir şey yoksa bu noktada. E, pratiğinizle aslında oyun mevhumunun ya da hani oyun yaklaşımının sizin bu oyunu tasarlamazdan önce yapıp ettiklerinizle ilişkisi nasıldı? Yani işlerinizde daha önce hep e, oyun var mıydı ya da oyun mantığı bir biçimde dahil miydi yapıp ettiklerinize biraz kendi ilişkinizi tanımlar mısınız bu oyunlu halle Yani doğrudan e, oyunun kendisi yoktu bizim asliyle en azından e, çalışmalarımızda. Benim şahsi bazı işlerimde oyun, oyuna dair meseleler var ama başka bir parantez. Hı hı. E, aslında biz su, su üzerine, e, daha önce de Marmara Denizi üzerine e, ve Ayvalık'ta da bir dönem birlikte çalışmıştık. Yani su su ekolojisi üzerine aslında çok düşünüyoruz ama bunu çok sadece e, canlılık üzerinden değil, işte makinalar ve gemiler gibi başka e, aktörleriyle birlikte el alıyoruz. O düşünme biçiminin kendisinde işte bu e, çok perspektifle, çok ölçekli düşünme biçimi aslında oyun olmasa da e, birçok oyunun e, zeminini oluşturan bir şey diye düşünüyorum ben. Aslı ne düşünüyorsun? Evet yani biz burada zaten bu projeye oyun yapalım diye başlamadık. Daha önce de bizim genel olarak e, çalışmalarımız hep Ağları görmek, ağlar üzerinden düşünmek ya da işte e, karmaşıklık üzerinden düşünmek üzerine Hı. oluyor habitatları, çeşitli olayları. E, ve de burada da mesela e, Marmara Kültürleri Ağı tarafından davet edildiğimizde atölye yapalım dedik aslında ilk başta. Belki e, şey Marmara Kültürleri Ağı'na da gireriz ama atölye odaklı bir şey yapalım dedik. Çünkü Marmara Adası'na gittik. Orada bir ufak bir saha araştırması yaptık. Oradaki insanlarla çalıştık ve Marmara Kültürleri alanının asıl meselesi aslında Marmara'nın e, karşı karşıya olduğu ekolojik sorunlar. Hı hı. Ve de bu noktada bizim en iyi yapabileceğimiz şey hani insanları bir araya getirip insanların bir şeyler yap beraber yapabilmesi, e, bir sohbet ortamı e, oluşturulması gibi bir şey üzerinden başladık bu düşünceye. Hı hı. Ondan sonra atölye yavaş yavaş kendini oyuna bıraktı. Ee, oyun konusunda işte şeye döneceğim ben. Daha önce hep ağlar üzerine çalıştığımız için ve işte dolanmışlıklar, Hı. karmaşıklık üzerine çalıştığımız için oyunun da aslında temelinde bu var. Yani bir oyun yapmak için bir önce bir ağ, bir sistem kurmanız gerekiyor. Ondan sonra onun üzerinden e, oyunun sağladığı şey... Bu ağ içerisinde insanları aktive ediyor ya da bu ağı insanların katılımı ile beraber aktive ediyor bir, ve bir deneyimleme alanı açıyor. Hı hı. E, oyun bu yüzden aslında bu proje için bizim için çok iyi bir e, şey oldu, e, medium oldu. Evet şunu merak ettim bu süre boyunca. Hmm. Kaç çeşit senaryo söz konusu e, olabiliyor bu e, oyunu oynarken? Yani hani sonuç babında... Evet ya topluca kaybedeceğiz ya topluca kazanacağız kısmına değindik zaten ama e, sizin tasarımınızda yani bu ağı geliştirirken, senaryoları bir araya getirirken ve kimi ilişkisellikleri tespit ederken ve o işte kart oyununa, masa oyununa e, yerleştirirken e, kabaca gördüğünüz böyle bir sınır var mı? Yani kaç farklı şekilde oynanabiliyor bu oyun? Yani Aslan, rastlantı <gülüyor> evet, faktörü çok, çok yüksek bir oyunda hatta biraz fazla yüksek olabilir. Çünkü harita her seferinde değişiyor. Yani rastlantısal diziliyor. Ve yandan işte bir takım olay kartları çekiyoruz. O kartlar da haritayı sürekli değiştirmeye meyilleniyor. Ve bu hızlandığı zaman yani yandan çektiğimiz kartların niteliğine göre haritadaki kartların yerleri değişiyor. Dolayısıyla bir, bir türk oyun yani harita kaotik davranmaya meyilleniyor. Biz biraz onu stabilleştirmeye çalışıyoruz. O arada bir denge tutturmaya çalışıyoruz ve bu zor oluyor. Her oyun çok farklı olabiliyor. Evet. Ee, biz kendi aramızda bir sürü test yaptık. Tabii i̇lk örneklerde hemen hemen hepsinde yenildik. Ee, sonra biraz e, o rastlantı faktörünü biraz düşürmek zorunda kaldık. Yani hmm. yoksa oyun artık e, kaotik bir şeye dönüştü. O yüzden evet, her seferinde aynen. değişiyor. Aha, pardon. Evet. Aynı zamanda sekiz tane karakter de var. Ee, her oyunda bunlardan dördü seçiliyor. Yani evet çok fazla varyasyon var. Bizim de hala her oyunda e, yeni şeylerle karşılaşıyoruz. Evet yani bir yandan belirsiz değil de ee, aynı normal hayatımızda olduğu gibi büyük bir faktör olarak bu oyunda hissedeceğimizi anlıyorum. İyice beni meraklandırıyor. Onu ee, da belirtmek isterim. Dolayısıyla... E... Birkaç soru atlayacağım. Şunu sormak istiyorum. Aslı Uldağ ve Kerem Ozan Bayraktar'la beraberiz. Bu arada onu da hatırlatayım. E, bu oyun henüz erişimde değil. Değil mi? Ulaşamıyoruz bu oyuna ama e, eminim merak edenler vardır. E, marmara Kültürleri e, anında hangi senaryolar konuşuluyor? Çünkü çok kıymetli e, yaklaşımlar önerdiğini anlıyorum. E, şu dakikaya kadarki konuşmalarımızdan bunun... Sivil toplumla, okullarla paylaşılması çok kıymetli olur diye e, düşündüğünüzü tahmin ediyorum. Biraz oyunun nasıl e, ilerleyeceğini de kestirebiliyor musunuz? Onu sormak isterim. Evet uzun vadede e, var öyle planlarımız. Ama biz bunu hala e, biraz test aşamasında tutuyoruz. E, çünkü hem ilk kez oyun yaptığımız için sonradan gördüğümüz, öğrendiğimiz çok fazla bilgi var. Bunlarla bir kere bir... Küçük doğu bir güncelleştirmeye gitmek gibi bir niyetimiz var. O yüzden şu an sadece bize e, oyununa katkı yapabilecek ya da oyunun düşüncesini geliştirebilecek gruplarla buluşuyoruz şu an sadece. E, yakında Aralık ayında e, Bilgi Üniversitesi'nde bir e, oyun kulübü varmış sanırım. Oldukça deneyimli, masaüstü oyuncularından oluşan. Hı. Onlarla bir buluşma yapıp onlardan da biraz geri bildirim alacağız. Hı. Ama uzun vadede eğer e, destek de bulabilirsek bunu e, sizin de belirttiğiniz gibi daha kamuya açık hale getirip işte kitapçıyla, şu suyla bu suyla herkesin oynayabileceği bir şeye çevirmek tabii ki ideal olan ama bu, bu bayağı uzun bir yol gözüküyor. Yani çünkü iş, işin içine girdiğimizde fark etti. Çok Bambaşka bir mecra ve kendini özgü Hı. bir sürü problemi de beraberine getiriyor. Tam buradan devam edelim mi biraz daha? Ben sizin de neler öğrendiğinizi çok merak ediyorum. Çünkü oyunda bir yandan hani sürekli yeniden kombinasyonlarla e, konumlandırıyor e, oynayan kişiyi. Siz oyunu tasarlayanlar olarak şu ana kadar neler öğrendiniz? Hani hem... Ee, söylediğiniz gibi bir atölye fikri olarak başlayıp sonra bir masa oyununa dönüşmesi sonra ilk denemelerden sonra yeni verilerle e, sizin kafanızdaki televizyonların belirlenmesi, bunların hepsi aslında bir öğrenme sürecinin sizin için de devam ettiğini gösteriyor gibi geliyor? Tabii evet yani oyunu ilk dediğimiz gibi oyunu ilk kurguladık ondan sonra ilk baskıları çıkardık ve ilk oynadığımızda aslında benim için çok şaşırtıcıydı çünkü ben oyunun ya oyun Şöyle gibi biz hani sistemi kurduk sonra oyun bize ne yapabildiğini gösterdi gibi bir şey oldu. Yani oyunun bu kadar duygusal olan yanı, insanın kendisiyle yüzleşme yanı. Yani benim için ben çok fazla küçükken kutu oyunu oynardım. Uzun zamandır da çok fazla kutu oyunu oynamıyorum açıkçası. Benim için farklı olan şey şuydu. Yani ister istemez bir Marmara üzerine her ne kadar hani oradaki ekolojiyi basitleştirerek bir oyun çıkarmak durumunda kaldık bu tekrardan şeye dönüyorum burada hani Marmara'nın haritasını çıkarmıyoruz çünkü ekolojinin belli bir sistemi var ondan sonra oyunun belli bir sistemi var ee, oynanabilirlik üzerinden belirlenen zorluk kolaylık üzerinden belirlenen oyunun akışı üzerinden belirlenen spesifik bir oyun sistemi olmak durumunda hı hı. iki sistemi birbirinin üzerine e, katmanlamak e, tabii ki işte ekolojik sistemi tüm karmaşıklığıyla içeri alamamamızı alamamamızı gerektirdi. Hı hı. E, e, e, fakat her ne kadar öyle olursa olsun yine de Marmara Denizinden bahsediyoruz. Hani benim de doğup yanında büyüdüğüm denizden bahsediyoruz. E, Birçok kutu oyununda olduğu gibi e, hayali bir yer değil burası. E, onun ve de ya yani onun bir tekrardan bir yaşıyor insan oynarken O yüzden bu oyunun spesifik bir e, yerden bahsederek e, yarı gerçek yarı farazi durumları insanın karşısına getirmesi mesela Çünkü yarı farazi, yarı gerçek diyorum Evet hani benim bazı olaylar işte bütün denizin mahvolması, her şeyin yok olması durumunu belki daha yaşamadık ama işte müsüleci kattık mesela oyunun içine. Hı hı. Ben de en azından bu kadar duygusal tepkiler ortaya çıkaracağını tahmin etmiyordum oyunun. Hı hı. Ve oyun kendinde böyle bir şey gösterdikten sonra bu alanı biraz daha ben mesela üzerine bu alanın üzerine gitmeyi enteresan buluyorum. Evet o yüzden oyun kendini gösterdi bir yerde. Evet. Kerem? evet ben de bu yani bizim tasarladığımız bir şeyin e, biraz bir noktada bizden bağımsızlaşıp bize tepki vermesi peki beni çok heyecanlandırdı bu sanat yapıtlarında çok hissettiğim bir şey değil orada hala Hı -hı. pasif bir şey var ama oyun çok canlı bir şey gerçekten başka insanlarla da oynayınca o yüzden benim yani beni böyle etkileşimli projeler yapmaya e, çok it itiyor yani şu anda da böyle şeyler düşünmeye başladım e, o anlamda çok eğlendim. Diğer bilgi tarafı yani içeriğe dair çok fazla şey öğrendik. Özellikle Aslı e, çok araştırma yaptı. Hı hı. Yani Marmara'daki e, canlılarla ve ne diyelim işte çevreyi kirleten bazı unsurlara dair aslında birçok şeyi bildiğimizi zannedip e, bilmediğimiz de oluyormuş. Örneğin yani hep işte derin su deşarjını hep duyuyoruz ama bu arada oyunun görsellerini yapay zeka ile yaptık. O hı. noktada. Mesela neyi çizip neyi çizememeyi yani bilgisayara tarif ederken e, kafa karışıklığı çok yaşadım. Mesela hani nasıl e, tarif etmek gerekiyor? Orada bilgisizliğimizi de biraz fark ettik aslında. O yüzden e, sorup soruşturup bazı şeyleri öğrendik. Yani neye benziyor örneğin işte derinde şarj nasıl bir şey ya da aslında çok e, zararlı gibi olabilen e, şeylerin belki o kadar da ...kritik etkisinin olmayacağını... ...ya da bazı şeylerin nötr olabileceğini... ...çok bu önemli bir şey bence. Hı. Yani illa insan ürünü her şey... ...denizdeki insan ürünü her şey... ...şeytanidir, kötüdür gibi değil de... ...bazı bazıları da... evet bir ekosistemde bir... ...tahribat yaratıyor ama... ...farklı ölçeklerde farklı etkileri var. Hı hı. Biraz bu çeşitliliği... E, ...öğretti aslında oyun bize. Evet. Tabii Ma şeyi de mesela... Lütfen hasta. ...şeyi ekleyebilirim burada mesela... E Burada hani çevre meselesinde bizim Kerem'le üzerinde sürekli durduğumuz şey hani iyi ve kötüyü bu kadar net birbirinden e, ayırmamamız gerektiği aslında. Yani hem e, doğayla ilgili olan ve bize öğretilmiş belki hani kültür üzerinden e, bir şekilde benimsediğimiz bazı düşünceler var. E, bunların hepsi gerçekten ekolojinin ya da o o, o çevrenin, o spesifik habitatın hı hı. ekoloji içerisindeki yerini ya da önemini yansıtmıyor. Hı hı. Ee, ve de bunu çok net gördük. Mesela bir şey vardı, bir kart var, bataklık kartı var oyunda. Hı hı. Ee, ve de bir durum oldu. Kerem'le oynuyoruz. Ondan sonra a dedik bu bataklığı, hani bataklık çünkü bize hep işte hastalık vardır, bataklıklar kötüdür falan böyle hani e, şeylerde de görsel olarak düşündüğümüzde de bataklık nedense hep negatif konotasyonları olan bir, bir habitat. Hı hı. Ondan sonra hemen şey dedik, ah dedik bat bataklığı düzeltmemiz, e, ona bir bakmamız lazım falan. Sonra bir baktık aslında bataklık gayet etrafındaki şeylerle hani kendi içerisinde, ...önemli ve verimli olan... ...bir habitat. O yüzden diyorum yani... ...bu kendinizle ve bu böyle... ...dışarıdan öğrendiğiniz... ...belki de çok gerçekliği yansıtmayan... ...bilgilerle... ...bir yüzleşme... ...anı oluyor oyunu oynarken. Evet ekolojik düşünme diyerek aslında... ...yine bu noktada temas etmiştik... ...diye düşünüyorum. Süremizin sonuna geldik maalesef. Kısaca... Ağdan da bahsetmek iyi olur diye düşünüyorum daha önce duymamış olanlar vardır bir ihtimal açık radyoda gerçi başka kuşaklarda değerlendirmiştik adaları ve boğazlarıyla Marmara kültürleri ağına ama olsun aslında söylediği gibi Marmara Denizi'nin karşı karşıya olduğu çevre krizine ilişkin bir mobilizasyon bu a bu krizin daha iyi anlaşılması ve gerekli önlemlerin hızla alınması konusunda kamuoyunda hassasiyet e, oluşması amacıyla 2022'nin ilk aylarında kurulmuştu. Avrupa Birliği Culture Sivil Kültür Sanat Destek Fonu'nun kentler arası A geliştirme programından e, destek alarak e, adaları ve boğazlarıyla Marmara Kürtüleri An'ın kuruluşunun adı, adımını atan 7 sivil toplum kuruluşuna süreç içinde başka yapılar da eklendi. Şimdi bu akşamki konuklarımız Aslı Uludağ ve Kerem Ozan Bayraktar'ın katkısıyla da e, bir Masa e, oyunu da üretildi afaliyetleri kapsamında iyi konuştuk bu akşam. E, evet kaparken dinleyicilere e, söylemek istediğiniz eksik bıraktığımız ya da bir şeyler var mı onları duymayı rica edeceğim sizden. Yani genel olarak oyunun e, yapısını söyledik sanırım. Aslı var mı bir şey eklemek istediğin? Yok hayır. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim ama. Biz teşekkür ederiz. Ee, i̇zlemeye çalışacağız aslında ee, oyunun rotasını olabildiği kadarıyla. Umarız e, Kerim'in de söylediği gibi bir e, destek de e, bulabilirse daha geniş Kamulya'da e, buluşma imkanını bulursunuz e, bu oyun vesilesiyle. E, ayrıca da, evet, süreç içerisinde bakalım nasıl şekiller alacak. Umarım bir araya gelip değerlendirme fırsatımız olur. Ben çok tekrar çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Çok teşekkürler hoşçakalın. Teşekkürler görüşmek üzere. Açık, Açık dergi. dergi.